Babu'l-Vali'l-Adil Adaletli Yönetici Babu Biliyorsunuz Bir insan, bir yönetici Yönetimin de adaletli değil ise şayet Aleyhissalatu vesselamın Duası var Ed Duası var Adaletli ise arkadaşlar Çok büyük müjdeler var Az önce okuduğumuz olduğumuz zikretmiş İmam Nevi Rahimahullah Ve yine ve aksitu innallah yuhibbul muksitin Adaletli olun allah Teala adaletli olanları sever Hepinizin bildiği hadis Ebu Hurayr hadisi biliyorsunuz aleyhisselam buyuruyor ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde insanlardan yedi sınıf insan ne yapacaktır? Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Yani o gün insanların hufat, urat, hurle, çıplak ayaklarında ayakkabıları olmadan sünnetsiz hallerindeyken doğduğu gibi, analarından doğduğu şekliyle yaratılacağı o günde insanlar çok sıkıntılı olacaklar. Meşakkat içinde olacaklar. Ama yedi sınıf insan var. Onlar böyle güneşin insanlara yaklaştığını düşünün. İrinler, kan, ter çıkmış. Kimisinin ayak bileğine, kimisinin kulak mummesine kadar gelmiş. Böyle bir günde diyor ki Aleyhisselatü 7 yedi sınıf insan vardır. Bunların ilki kim arkadaşlar? Hadiste ne diyor? İmamun adil, adaletli yönetici. Elim diyor ki yani bu yedi kişi içinden yedi kişi arasından ilk olarak diyor adaletli imamın yöneticinin zikredilmesi bunun diğerlerinden daha faziletli olduğuna işarettir diyor. Ondan sonra kim? وَشَابُ بُنْ نَشَأَ فِي Teala Allah'a ibadet ile yetişen genç, gençliğini ibadetle geçirmiş, yetişmiş, öğretmiş. yetişmiş. İsyan yok, günah yok, namazlarını kaçırmamış, cemaatte. Onun için çoluğunuza, çocuğuna sahip çıkın arkadaşlar. Çoluğu, çocuğu televizyonun eline bırakmayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzun ahiretini, ebedi saadetini düşünüyorsanız, ilgilenin. وَرَجُنُ kalbi muallakun fil الْمَسَاجِدِ Kalbi, camilere bağlı olan kişi. Yani sadece beş vakit namaz için camiye koşturan değil. Namazdan önce camiye giden, namaz aralarında camide oturan, camiyi seven insan. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Allah için birbirini seven, allah Teala için bir araya gelen ve allah Teala için birbirinden ayrılan iki kişi. Yani bu çok önemli bir husus arkadaşlar. İnsanın kardeşini, dostunu, arkadaşını Allah için sevmesi, onunla Allah için bir araya gelip, onunla Allah için ayrılması, küsmesi, o kadar faziletli bir amel ki, başka hadislerde de bu şekilde rivayet olunuyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kutsi hadis. Diyor ki. Vecbet muhabbetî lilmutahabbîn. Allah Teala benim diyor muhabbetim. Benim diyor sevmem artık vacip olmuştur. Kimlere? Lilmutahabbîne fiyye. Birbirlerini benim için seven, Allah rızası için sevenlere. Velmutecâlisîne fiyye. Birbirlerini ziyaret edip, birbirleriyle sohbet eden, birbirleriyle oturup benim için oturan kimselere. Benim diyor muhabbetim vacip olmuştur. وَالْمُتَزَاوِّر۪ينَ ve في وَالْمُتَبَادِل۪ينَ ف۪يَّ Benim uğruma, benim için, benim rızam için birbirlerine, birbirlerine gayret sarf eden, emek sarf eden, bezleden, iyilik ihsan eden kişilere, benim diyor sevgim, muhabbetim onlara vacip olmuştur. Bir rivayette de diyor ki, benim diyor celalim adına birbirini seven insanlar, kıyamet gününde nurdan parlayan minberler üzerinedir. Yani kıyamet günü bazı insanlar göreceğiz. Allah-u Teala bizleri onlardan eylesin. Oturmuşlar böyle minberlere, koltuklara, nurdan parıl diyor. Parıl parıl parıl diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ve Şehitlerin ve peygamberlerin dahi gıpta ettiği, özendiği bir yerdeler. Kim bunlar? Birbirlerini Allah için seven insanlar. İşte bu hadisten ona işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. وَرَجُلُونَ دَعَتْهِ مِرَأَةٌ ذَاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ Güzellik sahibi, güzel kadın ve makam sahibi bir kadın. Bugün bu hadisi daha çok anlayabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızla bazı insanlarla konuştuğumuz zaman yahu diyor kadın diyor işte banka müdürü diyor. veya da şu diyor fabrikanın bilmem ne sorumlusu falan diyor. İşte beni diyor davet etti, beni çağırdı. Beraber yemek yemek istedi benimle. Aleyhisselam bakın ne diyor? Hem güzellik sahibi hem de ney? Makam sahibi. Kadın onu çağırıyor. O da diyor ki inni ehafullah. Ben Allah'tan korkarım. Bu adam kıyamet günü arkadaşlar. Gölgede gölgeneceklerden bir tanesi. Ve raculun tasadlaka bi sadakatin fe ahfaha hatta la ta'leme şimaluhu ma tunfiku adam kim? Allah yolunda sadaka veren Harcayan ve harcarken sağ elinin verdiğini sol elinin bilmediği kimse. Yani o kadar gizli yapıyor ki verdiği hayrı sol eli dahi haberdar değil. Yani bu kadar benzetiyor aleyhissalatü Ama şimdi öyle değil değil mi? Şimdi adam bir hayır yapıyorsa, bir iyilik yapıyorsa bütün dünyaya ne yapmaya çalışıyor? Onu? Duyurmaya çalışıyor. Yaptığı insanın başına dahi Vurmaya başına dahi kakmaya çalışıyor. Allah Teala kendine ne diyor? Vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz sadakaları ne yapmayın? Başa kakarak Ve verdiğiniz insanları eziyet ederek Bozmayın. Demek ki sadakaları bozuluyor arkadaşlar. Evet وَرَجُلُونْ Allah'a اللّٰهَا خَالِيَنْ فَفَادَتْ عَيْنَا Diğer bir kimse kim? Tek başınayken Allah'ı anıyor. Allah'ı zikrediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve gözleri yaşarıyor adamın. Al, ağlıyor. Yani herkesin içinde konuşurken insanın ağlaması kolay. Şeytanın bu konuda insana yaklaşması kolay değil mi? Ama şöyle gece kalktığı zaman insan evdeyken, tek başınayken, camideyken, Allah'ı zikrediyorken ağlıyorsa işte o zaman. Yani iş o zaman. Evet. Konumuza giriş olan bölümü hadisin ilk bölümü İmamun Adil. Bu bapta ikinci hadis An Abdullah İbn Amir İbn As radıyallahu anhü meqal. "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne'l muksitin 'indallahi 'alâ manâbira min nur." Adaletli olanlar, adaletle davrananlar diyor, Allah katında nurdan minberler, koltuklar üzerinedirler. "Ellazîne ya'dilûne fî hükmihim ve ehlihim ve mâ velû." Kimdir onlar? Onlar Ailelerinde ve hükümlerinde ve yönettikleri halklarında adaletle davrananlardır diyor mesela. Yani demek ki adaletli olan yöneticilerin ahireti de parlak arkadaşlar. Ahiret de güzel. Üçüncü hadis. Afi bin Malik radıyallahu anhu, "Semiytuh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" yakul. Aleyhisselatü vesselam şimdi bizlere hayırlı, en hayırlı olan yöneticilerden ve Bizlerden bahsediyor. Diyor ki, ''Hiyâru e'immetikum'' Sizlerin diyor, yöneticileriniz hayırlı olanları kimlerdir biliyor musunuz? diyor. ''Ellezîne tuhibbûnehum ve yuhibbûnekum'' Sizlerin onları sevdiğiniz, onların da sizi sevdiğiniz yöneticilerinizdir. Yani adam yönetici. Bakıyorsun ki halk seviyor adamı. Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Adam da yönetici de halkını seviyor. Diyor ki sana bunlar sizin en hayırlı yöneticilerinizdir. ''Ve tusallûne aleyhim ve yusallûne aleykum'' Sizlerin onlara dua ettiğiniz, hayırla dua ettiğiniz, onların da size hayırla dua ettiği kişiler, kişilerdir diyor. Yani halk yöneticisine dua ediyor. Allah'ım diyor bu adam ıslah ile, bu adamın ıslah olmasıyla, hidayet üzerine olmasıyla bütün toplum hidayet olacaktır. Bu adamın çıkarmak istediği, uygulamak istediği bir şeyle, bir hayırla bütün ümmet, o topluluk, o halk hayra ulaşacaktır, hayra kavuşacaktır diye Dua ettiğinizi düşünün. yönetici diyor ki ey Rabbim sen bu halkımı ıslah ile hidayet ile Bunların hayır üzerine ayaklarına sabit kıl. İşte bunlar en hayırlı kişilerdir diyor ve aleyhisselatü vesselam. En şerli yöneticileriniz Sizlerin diyor buz ettiğiniz ve onların size buz ettiği kimseledir. Halk konuşuyor. Allah belasını versin. Şerefsiz. Hain. Üçkağıt. Hırsız. Tamam. Halk böyle konuşuyor. Yönetici ise Bunlar hayvan, bunlardan insan olmaz. Bunlar böyle. Bunlar zaten buna raikti. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ Lanet okuduğunuz, lanetle bahsettiğiniz ve onların da size lanet okuduğu kimselerdir diyor. قَالَ قُلْنَا ya رَسُولَ اللّٰه! Sahabe diyor ki, Ey Allah'ın Resulü "Efelanuna بِذُهُمْ Onlara karşı ayaklanıp indirelim mi? Yani biz onların hakkında konuşuyoruz, onlar bizim hakkımızda konuşuyor. Biz dua ediyoruz, lanet okuyoruz. Onlar bize lanet okuyorlar. Ne yapalım? İndirelim mi onları? Onlara karşı kılıç çekelim mi? Sahabeler böyle soruyor. Bakın. Şimdi bugün birçok hocaya sorun. Yani hoca derken bahsettelerde, dünya basınından bahsediyorum. İhvan-ı kafasında olan insanlar. Tabi ya indirin yani. Zulümde demeyeceksiniz, Değil mi? Böyle bir şeyde yaşanır mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La, hayır. Ma akamu sala namaz kıldıkları sürece, sizlerin aranızda, sizlerle namaz kıldıkları sürece ne yapmayın? Ayaklanmayın. La ma akam feykumu İki kere tekrarlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun abi yapıyor? İki kere tekrarlıyor. Başka hadise hani Aleyhisselatü Vesselam yöneticilere karşı ayaklanma der illa en enterav kufran bevâhen apaçık bir küfür görmeniz takdirinde ayaklanılıyor. diyor. Bu hadiste bu hadisi cem eden alimler bu hadisin aynı zamanda neye? Delil olduğunu söylüyorlar. Namazın terkinin apaçık bir küfür olduğunu. Çünkü Alasit'ta sanırım namaz kıldıkları sürece ne yapın? Ayaklanmayın. Öbür hadis de diyor ki apaçık bir küfür gördüğünüz zaman ne yapın? Allah katında bununla alakalı bir burhanızı ayaklanın. Demek ki namazı terk etmek küfürdür. Evet. Son hadis. An-Iyad bin Himar radıyallahu anhu kâhâri. Semi'tu Rasûl Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Ehlul cenneti felâfe. Cennetin halkı cennetlik olan kimseler şu üç kısım olan insanlardır. Sultanun muksitun muvaffak. Adaletli ve hayra ve başarıya muvaffak kılınmış sultan yönetici. Ve raculun rahîmun rakîkul kalbi likullizhi kurba ve muslimin. İkinci kısım cennetlikler. ''Raculun rahim'' Ne demek ''Raculun rahim'' ''Merhametli'' Affediyor ona. Daha önceki ba baplarda, bahislerde hatırlarsınız değil mi? Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de ''Vel afin anin nas'' İnsanları affedenler, onlar diyor. Değil mi? Burada diyor ki ''Merhametli'' Tamam diyor. Kendi nefsi için intikam alabilir o arada. Hakkını çekip alabilir ama diyor ki ''Merhametli'' Aleyhisselam Vesselam gibi. Rakîkul kalbi, yumşak kalpli. Likulli zî kurba ve muslim. Hem yakın akrabasına karşı, her Müslümana karşı yumuşak Ama kafire karşı, Allah tarihinde Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi, şiddâ, alel kuffar. Kafirlere karşı çok şiddetli. Ruhama beynom. Kendi aralarında merhametliler. Affediyorlar. Yanlış mı yaptı Yasin? Affediyor. Olur diyor. Bir daha yapma diyor. Onun elinden tutup onu hayra çekmeye çalışıyor. Evet. Ve afifun mutaaffifun zu'iyel. Üçüncü kısım cennetlik olan kişiler iffetli, afif, mutaaffif. İffetli olmaya çalışan aile sahibi, aile halkı çok olan fakir insan. Adam yani iffetli derken Türkçedeki bu şey manasında iffetli değil. Zinadan kaçınan iffetli değil. Elini açmaktan, istemekten, sormaktan Utanan. Onu tanımayanın zengin zannettiği insanlar. Adam fakir. Dışarıdan bakın adam zengin zannediyor. Allah-u Teala'da Kur'an'ın kendi buyuruyor ya. İşte bu üç kimse diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üç kimse cennet halkındandır. allah Teala bizleri cennet ehlinden cennet halkından eylesin. Önümüzdeki hafta yöneticilere itaat etmenin hangi konularda itaat etmenin gerekliliği bahsini işleyeceğiz? Bu konu dediğimiz gibi önemli bir konu. Yeryüzünde kan dökülüyorsa bugün, halklarla yöneticiler bugün birbirine giriyorsa, devlet ordularıyla, devlet ordusuyla halkının üzerine yürüyorsa, gidiyorsa, bunun sebebi nedir? Bu konuların bilinmemesidir. Şer'i olarak, dini olarak, Allah'ın ve Resulü'nün bu konudaki hükmünün okutulup öğretilmemesinden dolayı bugün insanlar ezilmekte, tankların altında ölmektedirler. Bunları öğreneceğiz ve bunları insanlara anlatacağız. Ta ki er fitne olmasın. Subhanakallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfirüke ve etubu ileyke.